Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli müminler Bugün hadis dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah sizleri de bizleri her türlü hayırda muvaffak eyleye Evet, bugün alacak olduğumuz hadisin Arapça metni şöyle: Wa an enesin raziyyallahu anhu al. Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam şeyen illa ageta. Vlakd jaaheu rjul f agetaheu gnamen bein jbalin. F rjaa ila qomhi f يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم Evet değerli müminler, Arapça metninden okumuş olduğum hadisi şerifin malini verelim. An Enes'in radıyallahu anhu Kendisinden Allah razı olsun Enes ee, şöyle rivayet ediyor. Mâ su ile Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme al i̇slami şeyen illâ a'tah. İslama girmesi koşuluyla kendisine kendisi bir şey isteyip de kendisine hayır denen hiçbir kişi olmamıştır Peygamberimiz zamanında. Yani bazı insanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Muhammed bize şu kadar mal verirsen davet etmiş olduğun dine gireriz. İslam'a biz de kabul ederiz ama bize biraz mal ver, gönlümüzü yap derlerdi. Ve bu tür taleplerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümkün olduğu mertebe bu isteklerine cevap verir, onlara istedikleri malı verirdi. Böyle olaylar çok olmuştu. Şimdi burada denebilir ki ya bu insanlar para, pul, dünya için İslam'a girmişler, bunların Müslümanlığının ne kıymeti var denebilir. Ancak bir aşama olarak, bir gönül fethi olarak kalplerin yumuşatılması, gönüllerde yer edinmek, gönüllere girmek e, niyetiyle böyle şeyler yapılabilir. Peygamberimiz yapmıştır. O yüzden müellefe kulup kalpleri İslam'a ısındırılacak olan kafirlere yani Hristiyanlara, Yahudilere zekat verilebilir der alimler. Niye müellefe kulup? Kalpleri İslam'a ısındırılsın. Çünkü para, mal, mülk insanı cezbeder. Siz bir insana iyilik yaptığınız zaman o insanın gözünde iyi bir insan olursunuz birden. Ya ne kadar iyi insan ya. Adam karşılıksız bana iyilikte bulundu, para verdi. Yardım etti. Ne iyi insan ya. Der. Bunu demesi için sizin ona yardım etmeniz lazım. Bu insan size bu ne iyi insan, ahlakı ne güzel dediği andan itibaren sizin hayatınızı araştırır, inancınızı araştırır, Ahlakınızı araştırır. insanlığınızı araştırır. Ve der ki, bu insanı bu şekilde güzel bir ahlaka sevk eden şey, onun inancı olmalıdır. Onun inancı ne? Bakar ki Müslüman. ha demek ki Müslümanlık insana güzel meziyetler katıyor. Der. Ve ben de Müslüman olayım der. Çok enteresan, İslam'a giriş hikayeleri duymuşuzdur. Ben bir tanesini aktarayım, canlı şahidinden bizzat dinlemiştim. Bir tane Hindistanlı şoför, bir Arap devletinde kendi kefiliyle beraber yemek yerken, tabi Müslüman değil, ama aynı sofradan yemek yiyorlar. Bunu herkes yapmaz. Ama o adam Allah rızası için yapmış. Yani o Müslüman olmayan bir insanı, kafir bir insanı sofrasına oturtmuş. Derken, bu çok garip bir olay tabii yani. Bu şoför, ya bu ne insan? Bak beni sofrasına oturtuyor. Sürekli yemek yerken beni çağırıyor. Diyor şoför. Müslüman değil. Yemek yerken de Mesela tavuk yiyorlar, tavuğun iyi taraflarını alıp bu şoförün önüne koyuyor bu Arap. Böyle lokma lokma alıyor, önüne koyuyor, al ye diyor, al ye diyor. Bir müddet bu şekilde adam da yiyor bunu. Sonra diyor ki, ya diyor, ne zaman yemek yesek, yemeğin iyi tarafını önüme çeviriyor, İyi lokmaları, iyi etin güzel taraflarını önüme koyuyor. Lokma, hal, lokma halinde veriyor, ye diyor. Bu nasıl bir şey diyor ya. Biz böyle bir şey görmedik. Biz sofraya oturduğumuz zaman kendi ailemizde bile olsa herkes yemeye bakar. İyi tarafından kapmaya bakar. Ama bu insan öyle değil. Güzel lokmaları bana ver. Sonra diyor ki kendi kendine bu da insan, ben de insanın. Bunlar da insan, bizler de insanız. Bu insanı bu güzel haslete götüren şey ne olmalıdır? Ne olabilir sorusunu soruyor ve neticede aralarındaki tek farkın her şeyi aynı, biyolojik yapıları aynı, vücutları aynı, kafa yapıları aynı, iştahları aynı, her şeyleri aynı. Bir fark var. İnançları farklı. Ha diyor. Bunun diyor inancı bu şekilde davranmaya bunu sevk etti. Diğer gamlık ahlakını ona verdi. Başkasını düşünme. Başkasını daha efendim haklarını daha öne çıkarma. Başkasını kendisine tercih etme ahlakı İslam ahlakıdır. İslam'da var. Ha diyor, böyle güzel bir ahlak olsa olsa güzel bir dinde olur. Bu adam Müslüman, öyleyse benim aradığım dinde Müslümanlıktır. giriyor diyor ki kefiline, diyor ben de senin gibi Müslüman olmak istiyorum. Kefil diyor ki ben sana Müslüman ol demedim, bir kitap vermedim. Seni bir davetli hocayla tanıştırmadım, sana herhangi bir davet yapmadım. Sen ne oldu da böyle bir karar verdin? Ne oldu? Diyor ki bir şey oldu önemli bir şey benim için diyor. Sen diyor tavuğun güzel taraflarını lokma halimde önüne koydu önüme koydun ya. Dedim ki bunu ancak güzel bir dine sahip insan yapar. Bunu herkes yapmaz. Bunu yapan insanın dini güzeldir. Ben bu güzellikten faydalanmam lazım dedim, ben niyet ettim. İslam'a gireceğim diyor. Gerçekten bakınız iyi muamele. Bir lokma, birkaç lokma yemek veya tavuk insanı ne hale getiriyor? Burada yani, yani böyle yani materyalist bir kafaya düşünmemek lazım. Kalplerin kapısı var, gönüllerin kapısı var. O kalplerin, gönüllerin kapısını belki madde, ufak bir madde açar. Ama hedef o maddeyi sağlamak, edinmek değildir. Hedef, maddenin mana karşısında yenik düştüğünün, yenik olmasının ilanıdır. İşte mana, maddeden her zaman üstündür. Ma maddeyi veriyorum, manayı istiyorum demektir. Bu düşünce birçok insanın İslam dininin güzel hasletlerinden etkilenmesine, dolayısıyla İslam'a girmesine sebep oluyor. Bizim de insanlara güzel muamelede bulunmamız lazım. İlla de Kur'an'ı açıp Allah böyle buyuruyor, sen niye böyle yapıyorsun, peygamber böyle buyuruyor, sen niye böyle yapıyorsun diye insanları fırçalamak dine davet değildir sadece. Davetin ilk şartı davet etmiş olduğumuz dini yaşamak. Davet etmiş olduğumuz dinin ahlakını kuşanmak. Canlı bir davetçi olmak. Sokakta yürürken bir insan sizi gördüğünde ne güzel gidiyorsunuz. Onun bunun penceresine, kapısına, bahçesine, kadınına, kızına bakmıyorsunuz. Düzgün gidiyorsunuz, önünüze bakıyorsunuz. He, gören insan diyor ki bu iyi bir insan. Eğitimli bir insan, ahlaklı bir insan. Girişinden, yürüyüşünden belli. Ne konuştunuz ya? Hiçbir şey konuşmadınız. Sizi tanımıyor. Bir yerden yoldan geçiyorsunuz ama yürüyüşünüz yetiyor. Bakınız, yürüyüşünüz yetiyor. Demek ki Müslüman hareketlerinde ölçülü, ahlaklı, dinin emirlerine uygun Allah'ın rızasına uygun bir şekilde hareket etmesi lazım. Adamın ağzında küfür beş vakit namaza geliyor. Olmadı. Camiye gelirken dedikodu giderken dedikodu gıybet. Caminin arka duvarına yaslanıp falanca şöyle yaptı pişmanca böyle yaptı gıybet. Bu Müslümanlık değil ya. Yani bizi kul kul kul kıldığımız namazlar bizi kurtaramaz. İnsan namaz kılıyorsa Huyundan, suyundan, ahlakından, konuşmasından, girişatından bu belli olması lazım. İslam'ın güzelliği yüzüne, hareketlerine, sözlerine, fiiline aksetmesi lazım Aksi takdirde. Boştur. Ya ben anlayamıyorum şimdi çok güzel insanlar var. Güzel iyi niyetli insanlar var. Ama öyle bir şey halde ki örneğin bakıyorum. Bakıyorum normal kılık kıyafeti işte şortlu affedersiniz. Bayan. Ama sabah namazı kalkıyor efendim başörtülü elini açmış dua ediyor. Kur'an okuyor. Namaz kılıyor. Sabah namazı. Ya Rabbi diyorum bu nasıl bir iş acaba? İçinde güzellik var. Allah'a sevgi var, saygı var da niye bu dışına aksetmiyor acaba diye kendime sor, sor, soruyorum. Ve bunun Cevabını bulamıyorum. Bulduğum şekli de şöyle: Bu insanlar güzel insanlar. Ancak ancak dini biraz eksik öğrenmişler. Yani sosyal yaşantıyla sosyal yaşantıyla veya insanın bireysel yaşantısıyla ibadetlerin yeri ayrıdır mantığı yerleşmiş. İbadetin namazın yeri ayrı. Giyimin kuşamın yeri ayrıdır mantığı yerleşmiş, yerleştirilmiş. O yüzden bu güzel kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Biz biraz böyle kafamıza göre giyinelim ama namazı yazda kılalım. Allah'ın izniyle Allah bizi cennetine koyacaktır umudu düşüncesi oluyor. Ama değerli müminler diyoruz ki sabah namazı Rabbini hatırlayan ey bacım, ey ablam, ey kardeşim. Sabah namazı örtünüp de Rabbinin huzuruna duran ey bacım, ey kardeşim. Bil ki Allah'ın bir örtü ayeti var. Allah diyor ki haram olan bölgelerinizi dışarı göstermeyin. Bu emrede itaat et. Allah'ın namaz emrine itaat ettiğin gibi, o tatlı uykunu böldüğün gibi, o tatlı uykunu bölüp de sabah namazına o şey, şeytanı yenerek kalktığın gibi, Allah'ın tesettür emrinde de şeytanı yen ne olur? Değil mi? Bunda da istiyoruz, rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Asla kötü insan yoktur ama cahil insan, kötüle sevk edilmiş insan vardır. Çünkü Allah kötü bir varlık yaratmadı. Allah kötü bir varlık yaratmadı. Allah iyi bir varlık yarattı, iyi bir insan yarattı. Kalbinde iyilik var, insanlık var, hayır var ama fıtratını bozarsa şeytanın iyice yoluna giderse yavaş yavaş kendini kaybeder fıtratını kaybeder ama bir gün Allah'a dönme ihtimali vardır o yüzden insanlar günah üzerinde gördüğünüz zaman Allah'ın laneti bunun üzerine olsun bak ne kadar büyük günah yapıyor demek yanlış ne demek lazım bu insan ileride potansiyel Müslümandır, potansiyel mümindir, imanlı, ahlaklı olacaktır. Bir gün olacaktır. Umut ediyoruz bir gün bu yanlışından dönecektir. O insan o yanlışından dönüp de tövbe gözyaşlarıyla Rabbine yöneldiği zaman nasıl biz ona gıpta ediyorsak o manzarayı hatırlayarak ona o anda bakalım. Tövbe edip Allah'a dönmüş olduğu o manzarayı hatırlayarak ona bakalım nefretlerimizde ölçülü olalım. Ve insanın bizzat kendisinden değil yapmış olduğu işten nefret edelim. İnsan bizzat kendisinden değil yapmış olduğu hatadan nefret edelim. İnsanın çünkü özünde iyilik vardır. Bir gün doğruyu, hakikati görecektir. Bir gün Allah'a dönecektir. <gülüyor> Toplumunuzda böyle insanlar çok bakarsın on para etmez dersin. o Cehennemlik bir insan dersin haşa. Bakarsın ki o senden benden daha iyi olmuş. Dönmüş tövbe etmiş Allah'a. Böyle bakmak lazım. O yüzden sevecen olmak, sevmek, sevdirmek, hakikati güzel bir lafız ile anlatmak, güzel ahlak, ahlak ile kuşanmak her Müslümanın görevidir. Örnek davranışlar içerisinde olmak. Değerli müminler, biz böyle olursak inanın, Çoluğumuz çocuğumuz evde annesini Babasını örnek alarak düzgün olur Ama biz Çocuklar yalan konuşmayı annesinden babası öğreniyor Çocuk ne misin yalan konuşmayı Kandırmayı, yanlışı Sigarayı vesaire Yanlış anlaşılır, içki mesela Allah yani Affınıza sığınarak cami içerisinde bu kelimeleri Kullanmak istemiyorum Ama affınıza sığınarak anlatmam gerekiyor Bu tür davranışları çocuklar Annesinden, babasından, abisinden, ablasından görerek, çevresinden görerek elde ediyor. Dolayısıyla bizim yanlışa giden her temiz, fıtratlı gencimizde bizim olumsuz bir etkimiz var. Onun günahında bizim bir payımız var. Hocaların da var, anasının da var, babasının da var, yani, toplumun da var, yöneticilerin de var değerli kardeşler. 13-14 yaşında efendim, bir kız çocuğu e, çok tesettüre uymadan geziyorsa, bunda annesinin, babasının, çevresinin, mahalledeki hocasının mesuliyeti var, eksiği var, ondan oldu. Camilerimizde gençler yok. Yok. Bunlarda da bizim mesuliyetimiz var. Biz yapamıyoruz yani. hep bak Başta ben olmak üzere. Şuradan mesela bir insan geçtiği zaman. Mesela durur musun? Size Allah'ın bir ayetini hatırlatabilir miyim acaba? Müsaade eder misin değerli kardeşim, genç kardeşim? Bir ayet okumak istiyorum. Müsaade eder misin? Diyebiliyor muyuz? Ya kızmaz. Buyur amca ne diyorsun ya? De bakayım şu ayeti. Der. Allah razı olsun amca. Teşekkür ederim. Fazla zönekmeden. Gider. Giderken de o ayeti düşünür, düşünür. Oradan belki de hidayet edecek, belki Allah'a dönecek. Ama biz bunları yapmıyoruz. Binlerce insan, binlerce insan bir nasihattan dolayı İslam'a girmiştir. Binlerce insan eline tutuşturmuş olduğumuz bir kitapçık, bir lira değerinde Diyanet Yayın Evinden veya bir kitapçıdan almış olduğumuz bir liralık bir davet kitabı, bir gencin eline verdiğimiz zaman, onu bir gün okuyor, hakikatlerle buluşuyor, hidayete girmesine dönmesine sebep oluyor. Müsbip kim? Sensin. Ne mutlu sana? Ölene kadar ne kadar ibadet yapıyorsa, aynısından sana da yazılacak. Ne mutlu sana? O zaman niye? Niye gevşek duralım değerli kardeşlerim? Çocuklarımızı, torunlarımızı, kızlarımızı, gelinlerimizi ıslah etmek için neden gayret göstermeyelim? Neden gayretli olalım ya? Eve giderken bir hediye, kızım evladım bak, çarşıya gittim bugün, İstanbul'a gittim, bir kitapçıya uğradım, caminin kenarında satıyorlardı, hoşuma gitti, sen ben sana bunu hediye ediyorum, ok mu evladım? Ok. Ne güzel bir şey. Başka ülkelerde bunu yapıyorlar ya. Hristiyanlar bunu yapıyor. Afrika Hristiyanların adeti çok az iken Afrika'da bugün Müslümanları geçti. Adetleri. %60. Afrika'nın %60'ı Hristiyan oldu ya. Neden? Misyonerler durmuyor, çalışıyor. Ellerinde İncil. Arasında 100 dolar. Hem hasta muayene ediyor doktorlar. Hem İncil dağıtıyorlar. Müslümanlar nerede? Gözümüze batıyor buradaki gençlerimiz. Gözümüze ama elinden tutmuyoruz işte. Tutmuyoruz elinden. Gençtir, toydur, yapar. Bir gün döner diyoruz. ya, yani Dönmeden ya ölür giderse yazık değil mi? O ölmeden onu elinden tutmak lazım değerli kardeşlerim. O yüzden hadisimizde ne diyordu? Peygamberimiz İslam'a girmesi koşuluyla kendisinden mal isteyip de geri çevirdiği hiçbir insan yoktur diyor ya. Mal, para, Bakınız hadisin devamında ezan yaklaştığı için bitirmem lazım. En azından bu hadisi. Ya ibn-i Adem he وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاَعْطَاهُ Bir adam geldi İslam'a girmek şartıyla dedi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben bu Müslümanlığa girerim ama bana şu vadideki vadi dolu. Koyunlarla dolu. Şu vadideki koyunları verdi. dedi. Vadi koyunlarla dolu. Yani Beytülmal'in birisinin değil. mal. Hazinenin koyunları. Hazinenin koyunlarını bir kafire verecek. Bakınız. Evet hadis sahihtir hadis. Ne diyor? Fe a'tahu ganemen beyne cebeleyni iki dağın arasını doldurmuş çoklukta bir koyun sürüsünü o adama bahşetti verdi İslam'a girmesi için bakınız Feracaa ila kavmi feqal bu adam hemen diğer müşrik kafir kabilesine aşiretine döndü ve dedi ki ya kavm aslimu fe in Muhammedan yu'ti ataa'an ma la yakhsha' al-faqr ey kavm Müslüman olun yahu. Muhammed var ya korkusuzca, fakirlikten korkmayarak elinde ne varsa vermekten korkmuyor. İslam karşılığında. Elinde ne varsa vermekten çekinmiyor. Ben, bu mal biter, fakirlik olur. Korkusu, düşüncesi olmadan ne varsa veriyor. İki dağ arasını dolduran koyunları bana verdi ya. Bakınız hadis sahih bu da yani Müslüman değil. Müslüman olmayan kişiye bunu veriyorum. Ha Müslüman olması kaydıyla. Şimdi biz çocuklarımıza oğlum 5 vakit namazını camide kıl. Her vakit için sana 1 lira. Çok mu zor ya? 5 lira. Haşlık. Zaten vereceksin. 5 lira. Çocuk 12 yaşında 13 yaşında. Oğlum bak her vakit için sana 1 lira. Oh gelin baba namazı kıldın ver bakayım bir mı? <gülüyor> vereceksin evet o çocuk ne yapar orada abisini görür amcasını görür dayısını görür dedesini görür onlar onu severler burası ne güzel yer ya ben buradan çıkmayayım artık bombadan bir yerde istemiyorum orada benim arkadaşlarım oldu artık onların içinde olmak istiyorum der ne oldu bak basit bir olaydan bir insanı kazanmış olduk Zaten çocuğa haçlık vereceksin ama Verdiğin haçlığı Şarta bağla Bak namaza gidersen Evet Çocuklar için Önce namazın ehemmiyetini an anlamaları Onlardan beklenemez değil mi? Namazın ehemmiyetini, caminin ehemmiyetini Ne bilsin çocuk ya? Ama o paranın Çikolatanın Dondurmanın ehemmiyetini bilir Ama sen bunları kullanarak onu cami ehlinden yapabilirsin, salah ehlinden yapabilirsin, çevre en azından kötü o bonsayciler, o uyuşturucu kullananların elinden çocuğu alıp camide salih insanların içine sokabilirsin, o tehlikelerden kurtarabilirsin. O belli bir zaman sonra düzgün bir insan olur. Allah'ın izniyle. Bunlar yapmamız lazım değerli kardeşlerim. Yapmıyoruz. Kalbinde olacak hoca. Boş sen kalbinde olacak. Yok. Bu laf çok yanlış. Kalbinde olacak. Ya kalbine koydun mu olacak kalbine? Kalbine bir koy ondan sonra olsun ya. Kalbine koymayı bilmiyoruz ki. Yani içine doğacak hali yok ya. Koyacaksın. İslam'ı anlatacaksın güzelliklerle. Sevdireceksin. Malla, parayla, harçlıkla. Bu böyledir yani. Bak peygamber yapmış. Biz ne yapmıyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. وَاِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ اِلَّا اِلَّا الدُّنْيَى O insanlar bu şeyi duyunca geldiler. Ya Muhammed bize de sürü sürüver, biz de Müslüman olacağız. Geldiler. Onlara da verdi. Onlara da verdi. Ve bu insanlar diyor ki sahabe, biz bu insanların sadece para, Koyun için İslam'a girdiklerini alenen görüyorduk. Niyetleri buydu. Bakınız, niyetleri buydu diyor. Fama yelbethu illa yasiran, hatta yekun alislamu ahabu ilehi men dunya wama aleha. Bu insan bu şekilde fazla uzun sürmez. Öyle bir hale gelirdi ki diyor. Onun İslam'a girmesi Müslüman olması dünya ve içindekilerden daha kıymetli gelirdi kendisine diyor. Sever de İslam'ı diyor ondan sonra. Belli bir zaman sonra yani. Ne güzel. Bakınız. Evet bu duygularla bu düşüncelerle bu iyiliklerimizi yapmamız lazım değerli kardeşlerim. Bu hadis-i şerifin bize vermek istediği şey özellikle İslam'a davet açısından Dünya mallarını vesile kılma prensibidir. Bunu elimizden geldiği kadar yapalım. Allah cümlenizden razı olsun. Bu ahru dava